يا أيها الذين آمنوا تتق الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تتق ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وتتق الله الذي تسئلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا تتق الله وقولوا قولا سديدا yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yut'i Allah wa rasulahu faqad faza بعد azima amma ba'du fa inna astaqal hadithu kalamullah wa khayral hadyi hadyu muhammedin sallallahu alayhi wa Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Barakatuhu. Allah Azze ve Celle'nin El en güzel isimleri dersimize devam ediyoruz. Bugün itibariyle sekiz ismimiz var. Allah Azze ve Celle'nin en güzel isimlerinden El Şehit, El Rakib, El Muhaymin, El Muhayyat, El Mukit, El Vasi', El Hafiz, El Hafiz. Allah Azze ve Celle'nin güzel isimlerinden. Kaç oldu toplam? 45. 45. Yani yarıya gelmişiz. Evet, yarıya gelmişiz. Evet, ezberlemeyenler ezberlesin kardeşler. Her kim, Allah Azze ve Celle'nin yüzden bir eksik, 99 üsünü vardır. Her kim ezberlerse cennete girer diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Bugünkü dersimizle beraber 45 oluyor inşallah. Ee, dersimizden 100 kısır tane, 106 veya 107 tane İsim alacağız inşallah. Kim 99 tanesini ezberlerse cennete girer. Evet, Şehit şehid ve Rakiib. Allah Azze ve Celle'nin Allah Şehittir, El-Şehid'dir, Şehit El-Şehid el ismi kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde zikrediyor. Allah Azze ve Celle Buruç Suresi 9. Ayet-i Kerimesinde Allah'u ala كُلِّ şeyin شَهِدٍ Allah her şeye şahittir. Yine Allah Azze ve Celle Nisa Suresi 79. ayeti kerimesinde وَكَفَا بِاللّٰهِ شَهِدًا Şahit olarak Allah Azze ve Celle yeter. Ve yine Hac Suresi 17. ayeti kerimesinde Allah Azze ve Celle اِنَّ اللّٰهَ يَفْصِلُ بينهم. Yevmel الْقِيَامَةِ Allah Azze ve Celle kıyamet gün onların arasına ayıracak. اِنَّ اللّٰهَ عَلَى şeyin شَيْءٍ شهيد. Allah Azze ve Celle her şeyi görendir, şahit olandır. El-Rakib kelimesi ise Allah azze ve celle'nin rakib ismi Kur'an-ı Kerim'de üç yerde zikrediyor. Allah subhanahu ve taala ve bunlardan bir tanesi de şehid ismiyle birlikte zikrediyor. Allah azze ve celle Nisa suresi birinci ayet kerimesinde inna Allah kana aleykum rakiba. Allah azze ve celle sizin üzerinize koruyup gözetendir, rakiptir Yine Allah azze ve celle Ahzab suresi 52. ayet-i kerimesinde وَكَانَ اللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا Allah Azze ve Celle her şeyi koruyup gözetendir buyuruyor Allah Subhanehu ve Teala ahsap 52'den. Kardeşlerim, eşşehid, Allah Azze ve Celle şehittir. Bunun manası ise Allah Azze ve Celle'ye hiçbir şey gizli kalmayacak şekilde her şeyden haberdardır Allah Azze ve Celle. Allah Azze ve Celle Gizli olan açık olan her şeyi duyandır ve yine her şeyi en ufağından en büyüğüne kadar en zerresine kadar Allah Azze ve Celle her şeyi görendir ve Allah Azze ve Celle'nin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Kullarının işlediği yaptıkları her şeyi görendir. Şahit olandır Allah Azze ve Celle. Demek ki eş nedir? Görendir, koruyandır, gözetendir, her şeyi görendir. Hiçbir şey ona gizli kalmaz. Allah her şeyi işitendir. Hiçbir gizli ona gizli kalmaz. Böyle bir şey Allah Azze ve Celle için nedir? Söz konusu değildir. Er-Rakib kelimesine gelince kardeşlerim hemen hemen,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 Allah diyor ki Azze ve Celle وَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَحْذَرُ Şunu iyi bilin ki Allah Azze ve Celle içinizde olanı ne yapar? Bilir. Öyleyse sakının. وَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ Halim Yine bilin ki Allah gafurdur, bağışlayandır. Kullarına karşı merhametlidir. Hemen intikam almaz. Beni diyor ki ve kanallahu ala kulli şeyin rakib. Allah azze ve celal her şeyi gözetendir. Ve huve ma'akum Nerede olursanız olun Allah sizinle beraberdir. Vallahu bima ta'maluna basir. Allah sizin yaptıklarınızı görmektedir. Ve yine Allah azze ve celal e ya'lem bi enallah yara onlar Allah'ın kendilerini gördüklerini bilmediler mi? Beni diyor ki Wasbir Luhik Ma Rabbik Rabbinin hükmüne sabret. Fı Innaka muhakkak ki sen bizim gözlerimizin önünde gözetimizin altındasın diyor Allah Azze ve Celle. Beni diyor ki Gafir Suresi on dokuzuncu ayet kerimesinde Yâ Alimukhâinetel o bakışların hain bakışları bilendir Allah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 ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve peygamber olarak Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den razı olmuşsa o imanın tadını tatmıştır. Yine bir rivayette diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem "Men künne fihi ve celed bihen iman. Kimde şu üç şey varsa o kimse imanın tadını tatmıştır. Men kâne Allahu ve resuluhu ahabb ileyhi mimma Allah ve Resulü kendisine her şeyden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 bilgisi dahilindedir. El-Muhiyyut kelimesi kardeşlerim Allah Azze ve Celle Kur'an'da e, birçok yerde zikrediyor. وَكَانَ bi kulli şeyin مُحِيطًا Allah Azze ve Celle her şeyi yarattıklarının işlerinden hiçbir şey ona gizli kalmaz. El-Muhiyyut kelimesi. Evet kardeşlerim yine bu kelime e, Allah Azze ve Celle ilmiyle, kudretiyle ve üstün gelmesiyle her şeyi kuşatmıştır. Bu izkunna leke in rabbuka ahata bin nasi biz sana dedik ki muhakkak senin Rabbin insanları kuşatmıştır. Yine Allah azze ve celle diyor ki ve ennallaha kad hata bikulli şeyin ilme Allah azze ve celle ilmiyle her şeyi kuşatmıştır buyurur Allah subhanahu ve taala. Allah azze ve celle'nin kullarını kuşatması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 Kaçamazsınız diyor Allah Azze ve Celle. el Mukit ismi, Allah Azze ve Celle'nin el Mukit ismi e bir yerde zikrediyor Allah Subhanahu wa Teala. O da Nisa suresi 85. ayeti kerimesinde. Diyor ki Allah Azze ve Celle, Men minha. Her kim bir hayra vesile olursa Allah Azze ve Celle ona ne yapar? Ondan bir nasip verir, ona da sevap verir.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 bütün rızıkları yeryüzünü yarattığı zaman taksim ediyor Subhanehu ve Teala. Fussilet suresi 10. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki وَجَعَلَ ف۪يهَا رَوَاسِيَ مِنْ Allah Azze ve Celle ne yaptı? Dağları dikti. Sabit dağlar dikti yeryüzüne. وَيَرَاكَ ف۪يهَا وَقَدَّرَ ف۪يهَا اَوْقَاتَهَا وَبَارَكَ ف۪يهَا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 el-vası' kelimesi Allah azze ve celle'nin el ismi de birçok yerde Allah azze ve celle zikrediyor. Vallahu yuti mulkahu men Allah Allah azze ve celle mülkünü dilediğine ver. Allah azze ve celle ilmi geniş olandır. Ve diyor ki bunun manasıyla alakalı kardeşlerim el ismi birçok yerde zikrediyor. Allah Subhanahu ve Teala bütün sıfatlarının geniş kapsamlı olması ki Allah Azze ve Celle'ye hiçbir şekilde sena övgüne yapılamaz, sayılamaz. Bütün Allah Azze ve Celle kendi nefsini övdüğü gibidir. Allah Azze ve Celle mülkünde, hükmünde ve azametinde geniş olandır. Allah Subhanahu ve Teala Allah'ın ihsanı ve lütfu geniştir. Allah azze ve celle'nin ilminin geniş olduğuna dair buyurur ki: Vasi'a Rabbi kulle şey'in ilma. Allah azze ve celle Rabbim ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. İlmi o kadar geniştir ki Allah azze ve celle: İnne ma ilahukum ilahukumullahü Sizin ilahınız ondan başka ilah olmayan Allah'tır. Ves'a şey'in ilmi Allah'ın ilmi her şeyi kuşatmıştır. Hiçbir şey ona gizli değildir. Allah azze ve celle rahmetinin genişliğinden bahsediyor. Biraz önce ne yaptı? İlminin genişliğinden bahsetti. Rahmetinin genişliğiyle diyor ki Allah azze ve celle ve rahmeti ves'at şey'in. Rahmetim her şeyi koşatmıştır. Araf suresi 156. Ve Nüde'r ki Azze ve gafir suresi, mümin suresi 7. ayet kelimesinde Rabbena ve'sete şeyin rahmeten ve ilme. Rabbimiz muhakkak ki senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Diyor ki Allah, kul innel fadl bi yedillahi yutee men Deki de muhakkak ki Allah azze ve celle'nin lütfu onun elindedir onu dinlediğine verir vallahu vasîun alîm Allah azze ve celle'nin ilmi geniştir. Allah azze ve celle mağfiretinin bağışlamasının, bağışlamasının geniş olduğundan bahseder. Diyor ki Allah azze ve celle vallahu ye'îdukum mağfireten Allah azze ve celle kendi katından bağışlanma ve lütuf vaat eder. Vallahu asiun alim Allah'ın ilmi çok geniştir. İnne rabbeke vasiul mağfireh Allah azze ve celalinin bağışlaması çok geniş olandır. Kul ya ibade'l-lezina ala enfusihim ey kendilerine günah işleyerek kendilerine zulmeden kullarım. Ve taknatu min rahmetillah Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. İnallaha yaghfiruz ve cemi'a Allah bütün günahları başlayandır. İnnehu huvel gafurur rahim. Yine Allah azze ve celle sevabının, verdiği sevabının genişliğinden bahsederken de buyuruyor ki: "Meselullezine yunfikuna emvalahum fi sabilillah. Allah yolunda mallarını infak edenlerin misali kemeseli habbetin enbetet seb'a sanabil. Bir tohuma benzer ki o ne yapar? Yedi tane başak verir. Ve fi kulli sumbulatin 100 habbe." Ve her to başakta tam yüz tane tohum vardır. Vallahu yud'ifu yasha. Allah dilediğine kat kat misliyle verir. Vallahu <gülüyor> alim. Allah ilmi geniş olandır buyurur Subhanahu ve Taala. Demek ki kardeşlerim Allah azze ve celle'nin elvası ismiyle alakalı Allah azze ve celle kullarına hiçbir zaman taşıyamayacağı yükü yüklememiştir bu da elvasi ismiyle alakalıdır. La yukellifullahu nefsen illa vusaha. Allah azze ve celle hiçbir kuluna taşıyamayacağı yükü ne yapmaz, yüklemez. Yuridullahu bikumul yusra ve la bikumul usr. Muhakkak ki Allah sizin için kolaylık ister ama zorluk istemez diyor Allah subhanahu ve taala yuridullahu an yuhaffifa ankum. Allah sizden hafifletmeyi ister. Muhakkak ki insan zayıf yaratılmıştırdır Allah Azze Evet exactly Allah hepimize hayır versin. Gerektiği gibi hamdeden, şükreden, kollarından eylesin. El-Hafiz, El-Hafiz. Allah El-Hafiz'dir, Allah El-Hafiz'dir. Diyor ki Allah. İn Rabbim, her şeyi gözeten yandır Muhakkak ki Rabbim her şeyi gözetleyendir, koruyandır. koriandır. Ve kendi Rabbim her şeyi gözeten yandır koriandır. Allah onları gözetlemektedir. her şeyi gözeten yandır koriandır. Ve kendi Rabbim her şeyi gözeten yandır koriandır. Ve kendi Rabbim Koryanların en hayırlısıdır. Ohu <Sessizlik> Rahimin. O merhametlilerin en merhametlisidir. Kardeşlerim, bu iki isim Allah Azze ve Celle'nin koruyan olduğuna dair koruyucu olduğuna dair iki ismi iki şekilde. Bu ismi iki şekilde anlaşılır. Birincisi, kardeşlerim Allah Azze ve Celle ismiyle bütün malumatları koruyandır. Yani bütün o mal, bilmesi gereken malumatı hıfzeden bir yerde tutan, koruyandır Allah Azze ve Celle. Ona hiçbir şey gizli değildir. Bunun, bu da nedir? Allah Azze ve Celle'nin unutma sıfatının yani Allah Azze ve Celle'nin unutma gibi bir sıfatı yoktur. Bunun karşılığıdır hafız etme. Allah Azze ve Celle'nin unutma gibi nedir? Bir sıfatı yoktur. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيَّا Rabbin unutacak değildir. Allah Azze ve Celle'nin böyle bir sıfatı, böyle bir ismi yoktur. Zaten bunun mukabili karşıtı da nedir? Bu hafzetme, hafiz olmasıdır. Allah Azze ve Celle'dir. <güler pasal> Kale ilmuha inde rabbi fi kitab. <güler> Muhakkak ki onun e, ilmi Rabbimin katında bir kitaptadır. La <güler> yedillu rabbi ve la yensa. Rabbim ne yanılır ne de unutur. Allah Azze ve Celle'nin böyle bir şeyi yoktur. Allah azze ve celle kullarının amellerini ne yapandır, hıfsedendir, yazandır. Ve ihse alehim Onların söyledikleri bütün sözleri bir yere kayıtlıdır Allah azze ve celle'nin. Onların gizli göğüslerindeki gizlediklerini, niyetlerini ne yapandır Allah azze ve celle bilendir. Hiçbir şey ona gizli kalmaz. Allah azze ve celle bunların hepsini levh-i mahfuz'da yazmıştır. Ve kül şeyin fəlûhu fe fəzûbûr. Onların işledikleri her şey kitapta kayıtlıdır. Ve kül səğirin ve kibirin Küçük büyük her şey satır satır orada yazılmıştır. مَا bu الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ سَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً اِلَّا اَحْسَهَا O gün amel defterleri açıldığı zaman bunun kitaba ne oluyor? Nasıl bir kitap bu ki? Küçük demeden, büyük demeden ne yapmış? he şeyi yazmış. Hiçbir şey gizli değil kardeşlerim. Evet Allah Azze ve Celle kiramen katibin meleklerini vekil olarak tayin etmiş ve kullarının bütün amellerini yazmaktadırlar. İnne kulli nefsin lamma 'aleyha hafiz hiçbir kimse yoktur ki üzerinde bir koruyucu ne olmasın olmasın. Yani onların yaptıklarını yazan <gülüyor> ve inne aleykum lihafizin kiramen katibin ya'lamun ma Muhakkak ki nedir? Sizin koruyan yani sizin amellerinizi yazan kiramen katipleri vardır. Onlar siz ne yapıyorsanız hepsini bilir. Hiçbir şey gizli değil kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin inşallah. İkincisi kardeşlerim Allah Azze ve Celle göğün ve yerin insanların üzerine düşmesi için göğün özellikle nedir? O ikisini koruyandır. وَلَا يَعُودُهُ هَفْظُهُمَا Gökleri ve yeri koruyup gözetmek Allah'a güç gelmez. وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ اَمْتَقَعَ عَلَى الْاَرْضِ اِلَّا بِيِّنَّ Allah Azze ve Celle göğün e, yerin yüzüne düşmemesi için ne yapandır? Onu tutandır diyor Allah Azze ve Celle. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفَ الْمَحْفُوضًا Göğü de ne yaptık? Yeryüzüne bir çatı yaptık. Biz onu koruyoruz diyor Allah Azze Ondan ise bizim ayetlerimizden yüz çevirmektedir. اِنَّ اللّٰهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ اِنْ O ikisinin göğün ve gök, e, yerlerin düşmemesi için veya yok olmaması için tutan nedir? Ancak mı ancak Allah Azze ve Celle'dir. Bu da hafiz ismiyle alakalıdır. Allah Azze ve Celle, Allah Azze ve Celle yine yüce kitabı Kur'an-ı Kerim'i koruyacağına dair vaatte bulunmuş. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَ ve وَاِنَّا lehu نَحَافِظُونَ Kur'an'ı biz indirdik. Onu koruyacak olan da biziz diyor Allah Azze ve Celle. Kıyamete kadar tek bir harfi dahi değişmeden ne yapacaktır? Sürekli, devam edecektir. Hiçbir şekilde bu... E, mümkün değildir değişmesi bu Allah Azze ve Celle'nin Nebisi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirdiği gibi ne yapacak kıyamete kadar devam edecek Allah Azze ve Celle'nin koruması e, altındadır. Demek ki kardeşlerim El-Hafiyyaz ve e, Hıfız e, koruma el ve El-Hafiyyaz isimleri bu manaya geliyor. Ki iki genel manası da var kardeşlerim. Genel manasına baktığımız zaman Allah Azze ve Celle İyi olsun, kötü olsun, kim olursa olsun, kullarının yemelerini ve içmelerini ve havayla alakalı ne varsa hepsini kolayca ulaşmalarını sağlamıştır. Allah Subhanahu ve Taala daha önce geçtiği gibi ledi a'ata kulle şeyin halqa onlara uygun olanı Allah vermiş sonra da hidayet etmiştir ve Allah Azze ve Celle bütün kendilerine zarar verici şeylerden korunmuştur. Allah Azze ve Celle lihu v azze ve celle e, Adem oğullarını e, Allah'ın emriyle onları koruyan melekler gönderiyor ve Teala. Lahu min beyni ve min khalfihi, min emrillah. Allah. azze ve celle insanın önünden ve arkasından takip eden melekler vardır. Ne yaparlar? Allah'ın emriyle onu korurlardır. Allah subhanahu ve teala Rahat suresi 11. ayeti kerimesinde. Özel olan yani Allah Azze ve Celle'nin korumasıyla alakalı özel mana olarak diyor ki Allah Azze ve Celle kullarının, mümin kullarının imanlarını korumasıyla alakalı. Ve onları saptıran şüphelerden korumasıyla alakalı. Onları fitnelerden korumasıyla alakalı. Ve her türlü arzulardan... Ee, İnsanı felakete götürecek her türlü arzulardan ve insan ne cin şeytanlardan koruyacağına dair Allah Azze ve Celle ne yapmıştır? Onları teke, kef kefalete altına almıştır. <Sessizlik> İnnallâhe yudâfiyu anilnezîne âmenû. Muhakkak ki Allah iman edenleri ne yapar? savunur onları, kollar diyor Allah Azze ve Celle. Bu da nedir kardeşlerim? Neyle alakalı? Ancak insan, insanın imanıyla alakalı şeylerdir. İnsanın kalbinde ne kadar iman varsa, biraz önce ihsan derecesine baktığımız gibi Allah Azze ve Celle de o iman derecesinde ne yapar? Kulunu kollar gözetir kardeşlerim. O yüzden İbni Abba, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İbrahim Abbas radıyallahu anhumaya vasiyetinde ne diyor? Ehfadillâhe Yahfabak. Sen Allah Azze ve Celle'nin emirlerini yerine getir. Yasaklardan kaçır. Kaçın. Ve Allah Azze ve Celle'nin çizdiği sınırları aşma ki Allah da senin, senin kendi nefsinde, dininde, malında, çoluğunda, çocuğunda ve her türlü şeyde ne yapsın? Seni korusun. Allah'ın emirlerini yerine getir. Allah'ın haramlarından sakın. Allah'ın çizgilerini aşma ki Allah seni, dinini, malını, evladını ne yapsın korusun. İhfazillah yahfazuk. Önce sen bu bunu yap. Hani diyor ya hadiste kim bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak gelirim diyor Allah azze ve celle. Önce biz bir ne yapalım? Biz bunu gerçekleştirelim. Allah azze ve celle'nin emirlerini yerine getirelim. Yasaklarından kaçınalım. Çizdiği hadleri aşmayalım ki Allah da bize yardım etsin. Nefsimize, dinimize, malımıza, çoluğumuza, çocuğumuza yardım etsin. Ama biz bunları koruyup gözetmezsek Allah'ın yardımı da gelmez kardeşlerim. Evet Allah Azze ve Celle kendi hak ve hukukuyla alakalı koruyanları methediyor subhanahu ve tella, övüyor onları. Allah Azze ve Celle'nin o çizdiği sınırları koruyan, aşmayanlar var ya, İşte o müminleri müjdele diyor Allah Azze ve Celle ve yine bununla alakalı insanın tevhidi, bunu bozan şeyleri korumasıyla alakalı ve yine insanın en büyük koruması gereken nedir? İslam'dır. Özellikle namazdır. Ve hafizu ala salavati ves salati'l musta namazı ve orta namazı koruyun ve qumū lillahi Ne yapıyorsun? <gülüyor> namazı koruma ile alakalı Allah azze ve celle korumamızı emrediyor ve yine dilimizi, kulağımızı, kalbimizi korumamızı emrediyor Allah azze ve celle. İnne's sem'a vel basara vel fuada kullun ulayke kana anhu mes'ule. Nedir? İşitme, görme Kalp hepsi bundan sorumludur diyor Allah Azze ve Celle. Evet ve yine Allah Azze ve Celle namusumuzu korumamızı emrediyor. <Sessizlik> Onlar nedir? Namuslarını korurlar. اِلَّا <Sessizlik> Ancak ellerin altındaki hanımları ve cariyeleri bundan müsnesnadır. Her kim sınırı aşarsa Allah had aşanları sevmez ve selam. Mü'minun suresi 5 ve 7. ayeti kerimesinde ve yine kardeşlerim Allah Azze ve Celle dinini dünyasını ile alakalı e, koruması ile alakalı diyor ki Allah koruyanların en hayırlısıdır o merhametlilerin en merhametlisidir buyuruyor Allah Subhanahu ve Teala. Demek ki kardeşlerim e, son olarak Ahmet bin Hanbelin Rahimullah'ın mislediğinde gelen ve Allah Resulü sellemin ettiği bir duayla bitirelim, öyle de dua etmiş olalım. İbn-i Abah anhuma'dan gelen rivayette diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem akşam olduğu zaman ve sabah olduğu zaman şöyle dua etmeyi hiçbir zaman terk etmemiştir. Allahümme inni es'alükel afiyete fi dünya vel ahire. Allahümme dünya ve ahirette afiyet isterim. Allahümme inni yeselüke al-afvu ve afiyete fi dini ve dünyaya ve ahli ve mali. Ya Rabbi, dinim, dünyam, ailem ve malım noktasında senden aff ve afiyet dilerim. <gülüyor> Allahümme avrati. Allahümme kusurlarımı ört ve amin ve beni korkularımdan emin kıl. Allahümme affedni min beyni yedi, ve min khalfi ve an yemini ve an ve önümden arkamdan sağımdan solumdan altımdan ve üstümden gelecek her türlü belaya karşı beni koru ve auzu bi azametike en ugh min ve senin azametinle yerden gelecek yani herhangi bir zilsal ya da yerin dibine batırılma gibi felaketlerden de sana sanırım. Allah'ım bizi koru ya Rabbi اللهم آمين Allahu azze ve celle bu isimleri Hakıyla bilen, hakkıyla idrak eden ve hakıyla hayatına geçiren ve yalnız ve yalnız Allah'tan korkan, yalnızca Ondan isteyen, Ona yönelen samimi ihsan sahibi kullarından eylesin. Allahum amin. Subhanak Allahu bihamdik. Şeru ilahe illa Ant astaghfiru kullatu bilek. Vâkîr dâwâna. Alhamdulillahirâbbi alamim.